Gariplerin Kitabı. Profesör Doktor Etem Cebecioğlu ile Gariplerin Kitabı programı başlıyor. Kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri, Gariplerin Kitabı programında Profesör Doktor Etem Cebecioğlu hocamızla birlikteyiz. programda Muhammed Esat Erbili Hazretlerinin hayatı ve hatıralarından bahsediyoruz. Kıymetli hocam daha önceki programlarda Esat Erbili Hazretlerinin çocukluğu, ailesi, yetişmesi ve şeyhleri, şeyhleriyle olan münasebetlerinden bahsedilmişti. Tasavvufa intisabından bahsedildi. Arzu ederseniz bu programda evliliğinden biraz bahsedelim istiyoruz. Esad Erbili Hazretleri'nin yapmış olduğu evlilik ve çocuklarından biraz ailesinden biraz bahsedebilir misiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Esad Erbili Hazretleri kaç yaşında evlendiğini tam olarak bilemiyoruz, kesin değil. Onunla ilgili bir bilgi yok. Ancak İslam sosyal kültür yapısı evliliği çok erken yaşlarda tesis ediyordu yani kız çocukları 15 erkek çocukları 17-18 e, o evlenme çağı o esas üç aşağı beş yukarı esaleri bile Hazretlerinde evliliği de mutlaka böyle bir 20 yaş civarıdır eşi de 17-18 yaş civarıdır o durumda 1847'de doğduğuna göre 1867-1870'li yıllarda evlenmiş olması gerekir. Malum, İslamiyet fıtri kanunlara uymayı destekleyen bir din. Yani evlilik çağı geldi. Beklemek yok. Hemen evlendiriyoruz. Bekle, beklemeden evlendirmek. Yoksa sosyal olarak toplumda zina artıyor. Bir takım ahlaki çök, çöküntüler başlıyor. Ve siz mesela tam üretkenlik çağında üretkenliğinize dur deyince insan o yönden de bir yıkıma uğruyor. Mesela Batı'da yapılan özellikle Profesör Mendelev'in yapmış olduğu bazı deneyler var. Bir kolunuzu mesela bir sene kullanmayın. Bir sene sonra o kol fölç oluyor kullanmadığın için. İşleyen demir ışıldar diye. Böyle bir kuraldan bahsediliyor biliyorsunuz. Evet. İşte vücudun kendi fonksiyonlarını vakti gelince icra etmesi lazım. İcra etmezse e, bunun da fıtrat kanunlarına uymamaktan kaynaklanan e, bir takım bedeller oluyor ve onları da ödemek gerekiyor. Evet. Ya Devrimizde kadınların düşük yapmasının sebebi evliliği geç yaşta yapmalarından genellikle e, böyle bir nedene bağlıyorlar. Vakti değil de 28 yaşında evleniyor kadın. 32-30 yaşında doğurmaya evet. başlıyor. Sık sık çocuk düşürme olayları oluyor. Genç yaşta yani. E, genç yaşta yani vücut tam sağlıklı iken, tam üretkenken evlenmek ve çocuk yapmak gerekiyor. İşte İslam kültür yapısında bu var. Şimdi evlilik yaşları erkeklerde kesinlikle 30'a, kızlar içinde 25-26 yaşına yükselmiştir. Bu Avrupa tarzı hayat yaşadıktan sonra Türkiye'de medene gelen bir akültürasyon olayıdır. Yani kendi kültürümüzü bırakıp Avrupa kültürüyle kültürlendikten sonra batıdaki gibi biz de aile yapımızı, sosyal toplum yapımızı ve dokumuzu bu şekilde oluşturduk. İşte bu şekilde evliliği genç yaşta yapmış olması gerekir. O şekilde düşünüyoruz. Esad Efendimiz'in evliliğinden dört tane çocuğu olmuştur. İkisi erkek İkisi de kızdır. Mehmet Ali Efendi ile Muhammed Efendi, Esad-ı Hazretlerimizin erkek çocuklardır. Mehmet Ali Efendi bu Menemen'de idam Menemen'de edilen. Menemen'de idam edilen. Selim Yedergah Şeyh'i. Evet, Selimiye Dergahı Şeyh'i. Kızlarının adı da Pir Efendimizin, Esma Hanım ve Saadet Hanımlardır. Taksimi böyle etmiş Hazreti Rahman. İkişer kız erkekle olunmuş ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, oğullarından Mehmet Ali Efendi uzun yıllar Üsküdar Selimiye dergahı Nakşi şeyhliğini yapmıştı. Menemen tertibiyle idama mahkum edilerek 1931 senesinde şehit olarak vefat etmiştir. Ruhuna Fatiha okuyalım efendim. Mehmet Ali mertebe-i ali idi. Manada makamı vardı, rütbe sahibi idi. Muhammed Efendi babasıyla İstanbul'a gelmemiş, o Erbil'de kalmıştı. İngilizlerin Musul işgali sırasında kendisine yaklaşmak isteyen İngilizlere asla iltifat etmemiş, aksine Türkiye lehine çalışmıştı. 20. yüzyılda kurulan Birleşmiş Milletlere üye olması için Türkleri de teşvik etmişti. Oğlu Muhammed Efendi. Ve zaten daha ileride de göreceğiz. 1900'lü yıllarda Esad bile hazretleri sürgün adı altında Erbil'e gönderiliyor. O gittiği yerde Türk muhipleri derneği kovmuş. Evet. Türkleri Sevenler Derneği. Ve İngilizlerin oradaki petrol oyunlarını bozmuştur. 10 yıl kalıyor değil mi hocam? 10 yıl değildi, 8 yıl falan yıl. kalmıştır. Ve onlar da onun intikamını menemenle almışlardır. Onu vakti geldiği zaman sırasıyla ayrı bir konu olarak işleyeceğiz. Şimdilik sadece bir antır parantez olarak evet. ifade etmek istiyorum. Oğlu da aynı şekilde oradaki Türkleri Birleşmiş Milletler'e üye olun diye Türkiye'yi e, sürekli teşvik etmiş ve onun dışında kalmayın demiştir. Böyle bir fonksiyonu da vardır. Kızı Esma Hatun genç yaşta ahiret semasına yükselmiş ve rahmete rahmana kavuşmuştu. Allah rahmet eylesin. Diğer kızı saadet hanım hakkında fazla bir malumat yoktur. Mazlumlar ailesi bu cennet-i âlâdadır. Canımız kurban olsun makamlar mevadadır. Bismillahirrahmanir. Es'ad Erbili Hazretleri'nin Erbil'de ikamet eden Şeyh Abdurrahman Efendi, ve Şeyh Abdul Samet adında iki erkek kardeşi vardı. Yani esad erbablarının kardeşleri. iki tane erkek kardeşi vardı. Bir de Yahya Efendi adını da bir yeğeni vardı. Bunların isimlerinden anladığımız kadarıyla Erbil'de ikamet eden Şeyh Abdurrahman Efendi ve Şeyh Abdul Samet adlı kardeşleri kendisinin şehlik yaptığı dergahta şehlik Şeyh. e, yapmışlar ve o. Mevlana Halid Baadadi Hazretlerinin Erbil'deki dergahını ayakta tutmuşlardır. Buradan bu anlaşılıyor. Evet. En son bilgi işte 1980'li yıllarda. Yok 1980 değil. Erbil amca hayatta 1972 öldü Erbil amca. Sami Efendimizin Ankara halifesi muhterem Allah rahmet eylesin. O şeyle Ali Kaşirt mezabı ile beraber terzi Ali Kaşirt mezabı ile beraber hacca giderken Erbil'e uğramışlar. Ve orada dergaha uğramışlar, iki tane koyun kesmişler, çay içmişler, sohbet etmişler. Bir gecede kalmışlar, ondan sonra hacca devam etmişler. O gördüklerini bana Ali Kaşyetmez abi, Allah rahmet eylesin, anlatmıştı. Yani 1970'li yıllarda o dergah var. Yani varlığında sürdürülmüş olması icap ediyor. Şu anda da gidip ciddi bir araştırma yapılması uygun olur. Allah işte zaman ve zemin müsait olur. Gitmek, kalmak, görmek... Bu hizmetleri yapmakta nasip olur inşallah. Bu Mustafa Erbil amca ile alakalı zannediyorum hocam bir herhalde bir Allah dostları serisinden birisi de bu Mustafa Erbil'le ile alakalı. Evet Mustafa Erbil Efendi'nin e, e, hayatında Erbil. ve burada evet. da ben o yolculuğu anlattım. Burada yani var e. kitabımızda var elhamdülillah. Şimdi kıymetli hocam Esat Erbil hazretlerinin bu haç yolculuğu var malum. Taliharili'den seyir seri sürükünü tamamladıktan sonra haçşa, haç vazifesini e, icra etmek üzere yola çıkıyor. Bu haç ve sonrasından biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Esad-ı hazretleri gönül yolculuğuna çıkmak istiyor. Yani haça gitmek bize bir gönül yolculuğu. Yani aşk götürür oraya. Bunu şundan çıkarıyoruz. ve tehvi ileyhi gulübühüm. Ayette böyle ifade geçiyor. Kabe'ye onların kalpleri ruh dünyalara aşık olur diyor. O aşk onları çeker. O aşk o insan yoksa hacca gidemez, umruya gidemez. Onun için ve tehvi ileyhi gulübühüm ifadesine bakarak haç ve umru yolculuklarının hepsine gönül yolculuğu ifadesini rahatlıkla kullanabiliriz. Nas Böyle buyuruyor. O da ilginçtir. Evet. Çünkü herkes içinde hissedemiyor. Ve içinizde hissede hissedemediğiniz Kabe'ye de gidemezsiniz. Hazreti İbrahim'in mana aleminde Ve ezzin finnas insanların yüreğinde, içinde duyur. Bura benim beytim, gelin taaf edin diye seslen diyor. Hazreti İbrahim, Ya Rabbi diyor, nasıl duyacaklar? Sen seslen, zaman ve mekanlar içerisinde duyurmak bana ait. Duyanlar gelenlerdir diyor. Gelemeyenler duymayanlardır. Ve şu anlatımda umreyi terk edenler, imkanı olduğu halde oralara gitmeyenler için hoş bir anlatım değil. Bu çerçeve hoş bir çerçeve, hoş bir tablo, hoş bir görüntü değil. Şöyle bir şiir var hocam. Kime Kabe nasip olsa, Hüda rahmet eder, her kişi hanesine sevdiğini davet eder. Yani oraya gidenler Allah'ın sevdiği. Kullar evet. olmuş oluyor sizin ya, de ya. bahsetmiş olduğunuz gibi. Allah, Allah veren... herkesi de oraya istemediğini bu ibade bu ibareden anlıyoruz. İçinde aşk, aşkı Allah yaratır. Yaratan Allah olduğuna göre Allah herkesi de o aşkı vermiyor. Vermeyince de söyleyecek bir şey yok. Kabe bir turnusol kağıdı gibidir. Asit ve bazı mavi veya kırmızı yapar. Asitle bazı birbirinden ayırır. Hangisi kimde gerçek iman var. kimde, tabi kimdenler imansız manasına değil de, ama duyarsız manasına gelir bu. Manevi duyarsızlığı ifade eder. İmkanın var, keyfi gitmiyorsun. Manevi duyarsızlık. Varsa bir parça ateş, seni Kabe'ye çeker. Yoksa mümkün değil. Ar, arzu edip de gidemeyenler var tabi. Onlar tehbiylehi bu evet. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kabe'yi seven, Kabe'nin evet. yanındadır. Ne zaman hacca gitti? İcazet aldığı tarikat icazetini almıştı Tahal Hariri Hazretlerinde. 28 yaşında almıştı ve 28 yaşında da hacca gitmişti. Hicaza doğru yola çıkar ve o sene haç yapar. Allah'a dua eder. Oyunun büker, niyaz eder. Ancak orada bulunurken şeyh Tahal Hariri Hazretlerinin vefatını haber alır. Haçta iken. Haçta iken evet. Gönül iklimi Sonbahar iklimine girer. Sonbahar mevsimine girer. Üzülür ve hüzün basar. Hüzün mevsimi. Uful etti şeyhi. Hazret gam doldu. Mahzundu gönlü. Alemi hazan kaldı. Bismillah. Ruhlarına fatiha. Medine'de mana aleminde esaderi Erbil Hazretleri Peygamberimizi görür. Peygamberimiz ona oğlum Esad ah der. Peygamberimizin sülalesinde ya, Hüseyini ve Seyyid, Oğlum Esat sen artık buradan İstanbul'a gideceksin, İstanbul'a hizmet edeceksin der ve rüyada bunun bazı hikmetleri kendisine açılır. Niçin gideceği Alınca emri peygamberiyi rüyada, çevirdiği önünü Hicaz'dan İstanbul'a. Bismillahirrahmanirrahim. Esad Erbil Hazretleri, Bu rüyayı görüyor ve sabah dostlarını, ihvanını topluyor. İleri gelenlerle görüşüyor. Böyle bir rüya gördüm. Peygamberimiz İstanbul'a gitmemi emrediyor. Yani rüyada görmesine rağmen istişare yapıyor. İşte kızınızı evleyeceksiniz, istihare yapılıyor. İstihare olumlu çıkıyor, istişare olumsuz çıkıyor. Hangisine uyacağız? Danışma, istişare. ortak akıl. Yani istişare, ortak akıl. Neyi emirliyorsa ona uyulur, rüyaya uyulmaz. Peygamberimiz gördüğü halde etrafındakilerle istişarede de olunuyor. Çok önemli. Çünkü biz hayatta bir rüya görüp, etkisi altında kalıp ben şeyhim diyen çok adam gördüm ben. Hmm. Bir danış etrafına bir sor. Neyi ifade ediyor? Bak Eser-i Bersin'de Peygamberimiz gördüğü halde e, aklı büyük insanlarla böyle danışmada bulunuyor, istişarelerde bulunuyor. Yani ortak haklı kullanıyor. İcma yakıyor, cem yapıyor topluluğun fikirleri. Peygamberimiz bile en büyük akıl sahibi, ondan daha büyük akıllı adam gelmedi bu aleme. Allah ona ve şavirhum fil emri iş konusunda onlara danış ey Muhammed diyor. Ve emruhum şura beynihüm ayet kerimesi de aynı şekilde. Bak rüya görmesine rağmen danışması çok önemli bir şey. Bunlar ilginç tüyolar. Bunlar üzerine durmak lazım. Men istişare falan edimi buyruluyor hadis-i şerif evet. hocam. Velem yendem. Evet. Men yendem. Kim danışmada bulunursa pişman olmaz. Konsensüs oluşturursa pişman olmaz. Bu rüya hakkında böyle ne yapalım ne edelim diye böyle danışır. Ne yapalım, ne edelim? Böyle bir rüya görünler. Sonunda İstanbul'a hicret etmeye karar verirler. Esad Efendimiz, Kudüs-ü Hazretleri, hemen bir kervan hazırlayınlar. Kervan hazırlanırken, Erbil'deki dergahın yönetimi etrafındaki ehil olan kişilere havale olunur Yani sen şu işi yap, sen yemeğini sağla, sen ekmeğini sağla, sen sebzesini getir, sen meyvesini getir, sen kurban işlerini hallet, sen temizlik sana ait, böyle tekkede böyle yapılacak işler vardır. Ahır bakımı, inek sağımı, efendim söyleyeyim oranın süpürülmesi, bakımı, bulaşıkçılık falan. Eski tekelerde en az 14-15 yani hizmet var. Her birinde deriş mutlaka çalışır. Ve her birinde biraz tecrübe sahibi oldu ve uygunlaşırdı. Yani hizmet ederek. Çok önemli bu. Esat Erbil e hazretleri İstanbul'a geldiği zaman İstanbul'da hiçbir tanıdığı yoktu. Kimseyi tanımıyordu. Yani o da ilginç değil mi hocam? Yani Haç dönüşü Erbil'e uğramıyor. evet Direkt Haç'tan, yani İstanbul'a görev yeri olan yere geliyor. Yani El manim, manevi manevi. Yani emir demir keser diye böyle bir atısız var. Evet. Emir gelince emre uymazsanız başınız belaya girer. Yani şu, Mesela evet. e, o meşhur e, Nakşibendi büyüklerinden Molla Cami Hazretleri müritlerinden bir tanesine sen yarın falanca köye git orada şu işi yaptı emir veriyor. O da hafiften alıyor. Gitmiyor. O gece bir hırsız eve basıyor. Evi soyuyor, adamın elbisesini arıyor. Adamı kapının önünde çilesiyle bırakıyor. Evet. Tabii Molla Cema bundan daha haber olmuş. Üzülüyor. Ona bir giyecek vesaire bir şeyler yolluyor. Emre uymayanı bu şekilde evinde soyarlar, elbisesinde soyarlar evlerdim diye haber yolluyor. Onun için emir verildiği zaman mutlaka yapmaya çalışmak lazım. Evet. Beklememek lazım. Mesela Kastamonu'da Safranbolu'da Birisiyle tanıştım. Hocam dedi, benim babam dedi, Çanakkale Savaşı emri gelmiş. Çarşıda davul çalınarak. Askere yazılıyorsunuz. Padişahın halifenin emri. İngilizler e, boğazı almak istiyor. Sevk yapılacak. Derhal askere. Dükkandan çıkıyor. Evde bir tane süzü ve hanımı var. Evde hanım ve süzünle uğramadan direkt kaydın yap ertesini gidiyor. Haber diyor Ben askere yazırdım. Çanakkale'ye gidiyorum diyor. İşte hocam benim babam orada şehit oldu diyor. Ne? Eve uğramamış. Yani ne manaya geldiğini anlayın. Bu devirde herhangi bir insana bir hizmet falanca bir yere git gel dediği zaman ve ehluna, işte hanım var, çocuklar var. İşimiz, düzenimiz, kurulu bir şeyimiz var diye herkes itiraz ediyor değil mi? Afrika'ya kolay kolay adam gönderemiyoruz. Şıgaletme emvaluna ehluna. İşim var. İşte memurum bilmem neyim. İşte hanım, çocuklar var. Onların okulları var. Ne yapacağız efendim? Bahane bu. Emvaluna ve ehluna. İşte Azerbaycanlılar bunu bildiği için memleketi Erbil'e dönmüyor. Direkt İstanbul'a gidiyor. İlk defa geliyor İstanbul'a. İlk defa geliyor. Hiç kimse de yok. Alınan emir o. İstişare de istihareyi destekleyince uyuyor. İstişareleri, danışmaları, rüyasını desteklemeseydi, gitmezdi. İstanbul'a gitmeden önce etrafında bulunan bir müridi diyor ki, Efendim diyor, İstanbul'da çok samimi kasaplık yapan bir arkadaşım var diyor. İzin verirseniz ona bir mektup yazayım, size hizmette bulunur. Der ve o kasaba bir mektup yazar. Derken Esad Erbil Hazretleri, Kaç görevlilerini tamamlayarak cidde limanına geçer. Oradan vapura biner. Vapur İstanbul'da limana yaklaşır. Yolcular inmeye başlarlar. O kalabalık curcuna içinde hacılar, karşılayanlar vesaire ortalık kargaşa halindeyken elinde bir mektup sarlayarak biri me mektup sarlayarak Hoca Esad Efendi, Hoca Esad Efendi diye ta, tanımadığı bilmediği birisi. Onu arıyor. Bunun üzerine Hoca Esad Efendi dediği zaman Esad Efendi Hazretleri kendisi olduğunu anlıyor ve ona doğru yürüyor. O zat da Esad Efendi'yi hayatında ilk defa görmesine rağmen sizsiniz değil mi diyor eline sarlıyor. Sizsiniz değil mi diyor eline sarlıyor. Ve elini öpüyor. Kendisini beklediğini ve kasap olduğunu söylüyor. Eşyalarıyla birlikte Fayton'a Esad Efendi Hazretleri'ni bindiriyor. hemen evine götürüyor. İrfan yolu için bir adamsa kasap, ehil olmayan alime olsun vah vah. Bir kasap, irfan ehli. Hı. Ama alim, irfan ehli değil. Yazıklar olsun diyor. Yani irfan ehli olmak önemli. Alim olmak değil. Kasap irfan ehli ama irfan ehli olmayan alimden üstün. Daha önceki derslerimizde anlattığımız gibi, temam. Kamil. Bu kelimelerin tamamlanmış, olgunlaşmış kelimeleri eski Yunancı'da enteleksiyah. Yani entelektüel demiştik. Kasap entelektüel. Evet. Yani tanıyor erbabını. Ama alimler bilemiyor. Kıymetli Hocam, Esra Terbili Hazretlerinin sizi en çok etkileyen yönü hangisidir? Yani Efendim Esad Efendi Hazretleri çok ince çok kibar bir insan. Yani bu ilmi yönünün haricinde bu şah, şahs şahsiyet olarak çok o... kibar bir insan. O kibarlık sami efendimize geçmiş. Ondan Musa Efendimize de aynı kibarlığı gördük. Osman Hazamızda aynı kibarlığı devam ediyor. İstanbul bir efendisi. Onun yüzüne bakınca sanki fotoğrafta biraz daha celalli gibi görünüyor. Evet, Ölümüş gibi ama yani fotoğraf... e, çok aşırı merhametli. Evet. Yani. Merhametli olmayandan evliya olmaz. Yani onu bilin. Rahmet sıfatı tecelli eder. Kimileri de celalli oluyor. He. Yani evliya Allah'ın. ama merhametli. Onlar da merhametli. Evet, şimdi Esra Efendi Hazretlerine dervişlerinin birisi mektup yazar. Ama yazarken böyle kırılır, dökülür, böyle ince, rakik, böyle çok kibar, nazik bir mektup yazar. eser Hazretleri de zaten kendi öyle. Çok etkilenir. Ve otur, o da ona bir mektup yazar. Mektupların çoğunu İslam Efendimiz yazarmış. İslam Efendimiz'in yazısı çok güzel. Osmanlıca yazısı. Evet. Mektubatta 16. mektup. O ihvanına yazmış olduğu mektuptur. Beni çok etkiledi o. Çok güzel bir dil kullanmış. Çok güzel bir dil. Diyor ki o ihvanına o dervişine diyor ki alçak gönüllülüğünüzün eseri lütfedip yolladığınız ikinci mektubunuzu aldım. Hissettiğim manevi memnuniyeti ve sevinci anlatmak için cevher saçan bir kaleme amber misali kokan bir mektup yazmaya ihtiyacım var diyor. Yani cevher saçan kalem, amber gibi kokan bir kağıda sizin mektubunuza cevap olarak bir karşılık vermem gerekir diyor. Çok güzel bir mektub yazdığınızda. Son derece edebi yani değil mi hocam? Osmanlıcası daha güzel de yani dinleyiciler anlamakta zorlanacaklar için sadeleştirilmesini yazıyorum. Öyle ki mektubun her noktasında saklanan ve her nüktesinde gizlenen zerafet eserleri, ve saadet meyveleri keşfe ve izaha layık olmalı. Yani her küsüsünde mektubun bir incelik, bir edebi sanat, nükteler, zerafet, rekak, çok güzel, çok güzel. Ancak bununla beraber insanı konuşturan dinleyicisidir. Bu hikmete dayanarak ve özellikle bütün kusur ve hatalarımızın affına hazır bulunan yüksek merhametlerinize sığınarak bir iki satırlık da olsa mektubunuza cevap yazarak başınızı ağırtmaya cesaret ve cüret gösterdim. Yani kendisi şey yazdığı kişi mürit. Müridine. Sanki kendisi mürit yazdığı kişi şey. Evet o. O derece mütevazi yani, yani. Sen şeysin ben de müridim. Edası içerisinde yazıyor Esad efendinin kuldu bu mektubunu konuyu bilmeyen birisi oksa bu mektubu okuduktan sonra der ki bir mürşit müridine bir namı yazmış. Maşallah mektubu ne hoşgune yazmış. Bismillahirrahmanirrahim. Sanki şeyhine yazar gibi yazmış mektubunu Esad efendi. Yani kendisi kendi şeyh değil de müridi şey kendisini müridmiş gibi yazdı. Böylesine bir mahiyet var yani. Ne büyük tevazı Ne büyük tevazı, ne büyük tevazı. Ya Rabbi. Bu tevazı ile bizlere de şereflendir Ya Rabbi. Kolay şey değil. Yani hakikaten Esad-ı Hazretleri çok nazik, çok ince, çok kibar. Yani... Yine onun hocam bu hiçlik duygusunu, mahfiyet duygusunu, çok, bu çok, divanı Esad'da bir şiirinde henüz evet. şöyle ifade ediyor. Evet. Bu Ne ilm-i marifet verdin Ya ne cahumen i men kıvet, Bismillahirrahmanirrahim ki bizlere medar-ı iftiharım yok diyor. Yani hiçbir övüncüm yani hiçbir medarım yok diyor. Ya ya. Ne darım var benim ne de meydi diyarım var. Evet. Ya ne, ya. Cemal yardan başka bir intizarım yok diyor. Sadece Allah'ın cemalini Allah istiyorum diyor. Onu yani. bekliyorum diyor. Ona bakıyorum. Evet ya. Yani bir mahviyet, hiçlik, <gülüyor> bir tevazu, istikrar hazretlerinin sizin de buyurduğunuz gibi en öne çıkan yönlerinden. Peki hocam başka hatıralarından böyle Efendim, etmek istediğiniz... Efsat Erbil Hazretleri bir ara kolera hastalığına yakalanıyor. Bağırsakla alakalı bir hastalık. İşte kolera su kaybıdır. Tuz kaybıdır. İnsanı halsiz bırakır. Dinmeyen bir ishal. Su gibi. Bir seveni iltifat dolu mektuplarıyla ölümle burun buruna gelmişken Allah'ın izniyle iyileşir, maddi manevi güç kazanır. Yani bir dervişi bir mektup yazıyor. O mektuptan Esad Erbil Hazretleri etkileniyor. İçi sevinç oluyor, O sevinçle beraber bir sinerji, bir enerji kazanıyor Esad Efendi ve iyileşiyor. Yani aşık bir dervişinin etkili bir mektubu şeyhine hastalıktan kurtarıyor. Allah Allah. Bu durumu kendisi şöyle anlatıyor. 14. mektup Geçen haftalar kolera hastalığının göstermekte olduğu ölümü hissediyordum. Ama gönderdiğiniz iltifat dolu ince mektuplarınız bize bir enerji verdi, hayat kazandırdı. Bu hafta artık koleradan eser kalmadı. Ayrıca lütfettiğiniz kerametli mektubunuz şekli, maddi hayat içindeki Manevi hayatımızı sağladı. Size ne kadar dua etsem azdır. Yani bu mürşitle mürüt arasındaki sevgi bağını gösteriyor. Evet. Sami Efendi çok severmiş. Adına gönderdi, gittik, izin veriyor, gönderiyor. Gönderdikten sonra onu bir davet mektubu var. Yeri gelince onu da okuyacağım. Yani işim yanıyor diyor. Gel diyor. Yani öylesine bir muhabbet var. Ya Öylesine sev, bir sev, muhabbet sevgiler. Ya. Sami Efendimiz de onu çok seviyor. Öylesine ki... ...tarladan kalan... ...kuşlara kalan... ...tarlayı toplarsınız... ...buğdaylar bir kısım dökülür... ...kuşlar gelir onu yer. Kuşların o yediği artık... ...buğday tohumları helaldir. En helalde odur... ...kuşların gece. On, onlar topluyor. Onlardan bulgur yapıyor... ...İstanbul'a onları yönlüyor. Dergaha ancak... ...bu kadar temizleyecek yerer diyor. mürşitle mürit arasındaki sevgi bağı gücünün müritteki mürşit kaynaklı feyzin yine mürşide yansıtılması da ne manidar ne kadar ince bir husus yani mürşidi dervişini seviyor derviş de mürşidini mürşi, yani şeyh mi sever mürit mi sever şeyh sevmiyorsa mürit sevemez kural bu Bir gün Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne birisi diyor ki efendim biz sizi seviyoruz. Biz sizi sevdiğim için siz de bizi seviyorsunuz diyor. Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki hayır sevginin kaynağı biziz. Sevginin kaynağı biziz diyor. Biz sizi seversek siz bizi ancak o zaman seversiniz. Sevmezsek siz bizi sevemezsiniz diyor. Hayır efendim biz sizi seviyoruz onun için siz bizi seviyorsunuz. Hayır evladım diyor. Biz sizi seviyoruz bu yüzden siz bizi seviyorsunuz yani sevgi büyükten geliyor evet. Değil mi, hocam sevgi yukarı... büyükten gelir özgür ağırlığı yüksek boyla hani suların e, dans sitesiyle ilgili bir fizikte kanun var ya evet. özgür ağırlığı yüksek olan özgür ağırlığı alçak olan yukarı kaldırır aynı bunun gibi yani şeyh efendi sevgisini mürdene yönlendiriyor bir sevgi oluşturuyor o sevgi tekrar şeyhe gelince o iyileştiriyor Yani birbirlerine mürit ve mürşit aynen. Fena şey dediğimiz olay da bundan ibarettir. Yine hocam sizin çok sık bahsettiğiniz işte Mevlana'nın Mesnevisi'nde geçen o Allah sevdiği kulları huzurunda görmek ister. O hikaye Mevlana'nın Mesnevisi'nde anlatıyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Hakikaten. Yani herhalde konuyla alakalı. İşte bir hizmetçi var, bir de efendisi var. Efendisi namazsızı. Ama kölesi de namazlı, namazlı da çok düşkün. Bir gün diyor ki, oğlum diyor, hazırlan da, gecileyin, hamama gidelim diyor. Eskiden Osmanlı usulünde öğlenden sonra hamamlar bayanlara ait. Gecileyin, e, sabah namazından az önce den itibaren erkekler gitmeye başlar. Öğlenden önceye kadar erkek hamamı devam eder, 11'e 10'a kadar. Orada iki saatlik boşlukta temizlenir, bu sefer kadınlar girer. ikindiye kadar. Yani altı saat, beş saat erkekler, dört beş saatte kadınlar girer. O şekilde usul bu. Genelde böyleymiş. Geceleyin tabi eşyalar hazırlanıyor. Hamama gidilecek. Tam geceleyin hamama giderken demek ki sabah namazının vakti gelmiş. Allahu Ekber, Allahu Ekber sabah ezanı okunuyor. Köle diyor ki, efendim müsaade edin demiş. sabah namazını kileyim diyor. Ondan sonra beraber gideriz. Olur diyor. Yükleri bir kenara koyuyor caminin kenarına. Adam da oturuyor. Biraz sonra cemaat geliyor. Namaz kılıyor. Herkes çıkıyor kılındıktan sonra ama köle içeride. Bakıyor ki hala bir şeyler yapıyor. Namaz kılıyor, dua diyor. Diyor ki bekleyeyim bari biraz diyor. Herhalde gezi diyor. Biraz daha bekliyor. Ortalık aydınlanıyor. Kölesini sızlanıyor. artık güneş doğması yaklaştı. Hadi hamama gideceğiz diyor. Sesleniyor ama bir sesmez çıkmıyor. Biraz sonra biraz daha bekliyor. Güneş doğuyor. Hadi evladım gidelim artık. Bak güneş doğdu diyor. İçeriden kölesi diyor ki seni içeriye kabul etmeyen beni dışarı salmıyor diyor. Seni istemeyen Allah seni içeriye nasip etmiyor. Beni süren Allah da bana dışarıyı nasip etmiyor diyor. Demek ki Allah diyor sevmediği kullarına kendine secde ettirmez diyor. Yıllarca önce bunu ben talebelerime, doktora talebelerime anlatmıştım. Bizim Adem Çiftak Bey gitmiş görev yaptı lisede Ankara'da öğretmenler odasında şeyler anlatmış. Orada öğretmenlere ve bayan öğretmenler Allah istemediği insanlara kendisine secde etmeye izin vermez ben namaz kılmadım demesin seni Allah istemiyor diyor Mevlana buradan bu yorum yapıyor ya yine kişinin gece kalkamaması teheccüde Allah'ın huzuruna duramaması herhalde hocam yine kişinin günahıyla alakalı yani değil mi? günlük işte masiyetler günahlar bunların hepsi kişinin gece işte teheccüde kalkamamasının yönünde bir etkisi var zannediyorum Aynı öyle Allah sevmediği insana, dervişse teessüt namazını nasip etmez. Kalkmıyor, Allah sevmiyor, istemiyor seni görmek. Allah huzurunda durdurmuyor yani. İstemiyor, bir zannedip ben kalkmadım. Seni istemiyor. İstese bir vesileyle seni kandırır. İstenmiyorsun. Kabe'ye gitmek de aynı şekilde. Seni sevmiyor, istemiyor. Bu portre, görüntüsü güzel bir portre değil bu. imkanı olup da para sorup da umriye falan gidemeyen arkadaşlar oturup şapkayı önlerine koymaları bir müddet düşünmeleri lazım. Aşk ayrı bir olay. Gitmiyorsan aşk yoksa iyi bir şey değil bu. O kadar. Daha öte bir şeyler konuşulmaz. Yorum yapmak istemiyorum. Edebe de aykırı olur zaten. Ama herkes kendini bilmeli bir de Allah'ını bilmeli yani. Esat Erbil'li hazretlerinin Medine sevgisiyle alakalı şöyle bir evet. sözü var. Tam evet, geri gelmişken onu da bahsetmek istiyorum. diyor ki, ey gönül gel Mekke Medine'ye sefer kıl zira vefalı ve fakirleri besleyen yetiştiren yar oradadır diyor. yani ya, ya. O fakirleri besleyen vefalı yar sevgili, Resul oradadır diyor. Dolayısıyla ey gönül gel Mekke Medine'ye sefer kıl diye böyle orayla alan, alakalı olan muhabbetini o şekilde dile getiriyor. yani İncelikler çok ya. Yani Müridin yazdığı mektup o kadar aşk, muhabbet dolu ki etkileniyor. İçinde bir enerji meydana geliyor. O enerjiyle e, kolera hastalığı geçiyor. Hastanelerde e, batıda hastaların morallerinin yüksek tutulması hastaların çabuk iyileşmesine sahip oluyor. Onun için hastanelerde otelcilik hizmetleri arttı. Hı. Rahat hissetsin. Daha öte New Mexico şeyde Meksika'da işte böyle New Mexico orada böyle papazlara rica etmiş hastanenin e, kanser hastalarının yattığı bir hastanede efendim hastalarımız var e, dua der misiniz sabahları papazlar olur edelim diyorlar iki tane kanser hastanesi var e, doktorlar işte oradaki kanser hastanesine her sabah duaya başlıyorlar ve kanser hastalarının çoğu iyileşiyor Öbür hastanede kanserden ölenler çoğalıyor. Bir iki sene böyle devam edince, öbür hastanenin başhekimi, bu hastanenin başhekimini diyor ki, bizim hastalar ölüyor. Yani genelde, Singiler de yani daha uzun ömürlü oluyor ve kurtuluyor genelde. Bir, bir şey mi var diyor. Yok diyor, sadece papazlara söyledim. Bizim hastaneden hastalara her sabah dua ediyorlar. Evet. Buna benzer bir olay. Kore'de yaşanmış mesela. Seul şehrinin E, valisi, bütün Budist rahiplere diyor ki, senede 750 bin tane adli vaka'a meydana geliyor. Polisiye vaka'a meydana geliyor. Mümkünse bize bir dua misiniz her gün. Olur diyor rahipler. Her gün dua diyorlar. E, 300 bin iniyor sayı. 300 bine indikten sonra artık papazlar diyorlar ki, rahipler e, artık şehir düzeldi. Fazla duaya yok, Bırakıyorlar. Yine 750 bine fırlıyor. böyle incelikler var. Yani bunları anlattıktan sonra bir müridinin şeyhine olan sevgisinin bir enerji olarak yansıyıp iyileştirdiğini kimsesiz çocukların yattığı annesiz sevgisiz çocukların sık sık hastalandığını bugün psikoloji bilimi ortaya çıkarmıştır. Çocuk esirgemi kurumunda kimsesiz çocuklar mutlaka bir anne gelsin, bir ilgilenen biri olsun, sevsin, kucaklasın, okşasın Küçük çocuklar ne kadar okşarsan, ne kadar sever, öpersen, ne kadar çocuk bağrına basarsan o kadar çabuk büyüye ve sağlıklı oluyor. Ve ruh hastası olmuyor. Batı dünyasında çocuk kucaklamak yok. Onun için batı dünyasında insanların çoğu ruh hastası. Üç kişide bir kişiye bir psikiyatr doktor düşüyor. Bizde, bizim kültürümüzde bu yoktur. Hiç kucaktan inmez. Bilmediğimiz enerjiler var. İşte eser Hazretleri'nin bir müridinin kendisine olan, bir sevgisiyle oradan elde ettiği enerjiyle iyileşmesini anlayabilme yönünde bir ufuk açma denemesi yapmış olduk. Onun için hastaları ziyaret ediyoruz. Onlara dua ediyoruz. Geriden dua ediyoruz. Önden, yanından. Her zaman dua ediyoruz. Mustafa Efendimiz son hastalık yani son vefatından böyle 3-4 ay önceydi. Bana dua ediyorsunuz. Özellikle ikindi namazından sonra yapmış olduğunuz dualar bana şifalı bir merhem gibi iyi geliyor diye yazılarının birinde böyle bir ifade var. İkhvan'ın yapmış olduğu dua özellikle ikindiden sonra beni olumlu etkiliyor diye o şekilde altın Aralık'ta bir yazısında yazmıştı. Ramine bu Esatab gazetelerinin bu duanın kabulüyle alakalı evet bir ifadesi var müsaadenizle. Onu zikretmek istiyorum, diyor ki, duanın kabulü için bir takım şartlar olması gerekiyor, diyor. Dua eden kimse, duanın başlangıcında ve nihayetinde muhakkak selat selam getirmesi gerekiyor, diyor Evet. mektubatta. Duadan önce sadaka vermek gerektiğini ifade ediyor. Yine zikir, fikir, namaz gibi hayır işlerde bulunması gerektiğini ifade ediyor. Bunlar mektubatta geçen ifadeler. Yine duada Cenab-ı Hakk'a hamd ve Sena, yani bir şükür olması gerektiğini evet. söylüyor. Yine e, kalp temizliği ve aziyetini ishar ederek o şekilde dua yapmanın öneminden bahsediyor. Yine tevessül, e, aziyet ve duaların makbuliyetinin şartlarından evet. olduğunu işte. Yani bu mektubatta e, duayla alakalı olan bölümde ifade ediyor hocam. Yine mazlumun duasının, hastanın duasının yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de geçtiği evet. şekliyle yani bir mektubatta her mektubunda işte bir dua cümlesi vardır. İşte bir fakiriniz, aciz olan, e, bendeniz gibi ifadeler var. Duan, duanın gücünü Evet. yani inkar etmemek lazım. Duanın gücü var. Ve biz bu güce inanıyoruz. Üd'uni esteciblöküm. Dua ediniz. Ee, sizin lehinize olmak üzere duanızı kabul edelim. Yani gerçek dua bir güçtür yani. E dua u silahul mümin. Dua etmek müminin silahı. Belalara karşı, sıkıntılara karşı, hastalıklı her şeye karşı bir bizim silahımız yani dua. Bir de edduao muhul ibadeti. Dua yapmak ibadetin özüdür. Evet hocam. Aleksir Karel'in de o dua adlı eserinde e, duayı anlatırken e, böyle samimiyet diye bir şey var ya. Gözünü yumacaksın, konuştuğun cümleleri hissedeceksin diyor. Ki bizim tasavvuta bana niyaz diyoruz. Niyaz. Gözünü yumuyorsun, işte ey Allah'ım benim şu sıkıntım var sen de biliyorsun. Ne olursun yardım et, daraldık, bizi affet Allah'ım. bu mod bu form üzere dua etmek lazım. Yani Allah'la böyle konuşuyor edasında ahbab ya. Yine bu Esededdin Hazretleri bir müridinden şöyle bir dua istiyor hocam. Yani öyle bir kendisi dua ediyor ama müridinden de dua istiyor. Evet. Çok iyi, ifadeler çok güzel. Diyor ki halvette ve celvette bizleri duadan unutmayasınız. <gülüyor> müridinden bu şekilde bir talepte zira bu fakir kardeşiniz bir kenara atılmış inleyerek Ya Kutus ya Subhan bize güç ver. Ver ki nefse karşı cihad için zafer ve fetih müesser olsun diyor. Kalp sır hafi ahva ve ruh safhası hakik etsin. Diyor. Evet. Alemlerin Rabb'i olan Allah'a hamdolsun. Evet. Böyle, böyle bir müridinden de dua istiyor. Yani dua evet, eden evet. kişi de aynı zamanda müridlerinden de dua talebinde bulunuyor. Alçak dönüllü, yüksekten evet. uçmuyor. Sade, basit. Yani da... Halbuki alim bir insan. Evet. Peygamberimiz nesinden olan bir insan. Büyük bir şey ama sıfır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 Profesör Doktor Etem Cebecioğlu'yla Gariplerin Kitabı programını dinlediniz.